Ramazan, Cuma günü, Cuma vakti, cami. Cemaat tek tük camiye girmekte, İmam kürsüde. Girenlerin arasında o, yani Hızır. Hızır Aleyhisselam'da genç ihtiyar arasında onlardan biri gibi gidiyor ve bir köşeye oturuyor. Kürsüde İmam sohbete başlıyor. Hızır'ın yanına ...kırkların da bir adam gelip oturuyor. Cami yavaş yavaş dolmakta. Adam bir müddet sonra uyuklar bir vaziyette sallanıyor. Ha uyudu, ha uyuyacak. Hızır Aleyhisselam adamı dürtüklüyor. ''Uyuyacaksın'' der. Adam ise ''Uyumam, beni rahat bırak.'' Hızır Aleyhisselam ses etmez... Ancak ezan okundu, okunacak. Adam ha uyudu, ha uyuyacak. Bir daha dürtükleyerek. Uyuyacaksın dedim, der. Adam, ben de sana uyumam. Beni rahat bırak dedim. Rahat bırak beni. Rahat bırak. Yoksa hızır olduğunu söylerim. Buradan çıkamazsın. Bu kalabalık sakalında bir tel bırakmaz Hızır Aleyhisselam susar ve gözlerini kapar, boynunu büker ve Allah'a yönelerek Ya Rabbim bu nasıl iştir? Bu kulun benim kim olduğumu bildi. Bu nasıl iştir ki bendeki listede bunun ismi yok? Ve cevap gelir sana verilen listede beni sevenlerin isimleri var o ise benim sevdiklerimden